Bugün oruç dersinin üçüncü dersindeyiz. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oruç şekli dedik. İki ders işledik. Bugün üçüncü dersteyiz. Madde madde gidiyorduk. Bugün e, orucu bozan şeylerdeyiz. Onlar da nedir? Bakacağız inşallah. Yine Eyüp kardeşi okuyor, Biz devam ediyoruz. Yedincide. Orucu bozan şeyler. Kasıtlı bilerek yemek ve içmek, faydalı ilaç gibi veya faydasız sigara gibi şeyleri yemek ve içmek orucu bozar. Unutarak hatayla veya zorlanarak yemek ve içmek orucu bozmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim unutarak yer ve içerse orucunu tamamlasın. Şüphesiz ki Allah onu yedirmiş ve içirmiştir buyurur. Evet. Şimdi orucu bozan birçok şeyler var. Bulardan, haiz, Bir de nifas hariç hepsinde üç şart bulunması lazım. Birincisi bilecek. Ki, o şey orucu bozuyor. Bilerek yapacak. İkincisi unutarak yapacak. Üçüncüsü seçerek yapacak. Evet, bu üçü şarttır birincisi nedir dedik bilerek yapacak ikincisi e, seçerek yapacaktır burada ne olur orucu bozulur ama diğer şeyde e, hayz bonifasta bu bunlar muhtesem ne çünkü bilerek olur şimdi geleceğiz bu maddelere tek tek birinci dedik yemek içmek bilerek yani bir tane neharı Ramazan Ramazanın Cününde, cün doğumdan sonra, cün batıma kadar bu arada oruç saatinde bir tane bilerek yemek yedi, yen, ye, içti, bunun olur orucu bozulur. Buna ne dahildir? Bu da dahildir ki o yiyecek içecek faydalı olsa, faydasız olsa orucu bozar. Faydalı olan nedir? İlaç gibi. Yani bir ilaç alıyorsun, faydalıdır. Gıda yerine girmese bile o boğazdan girdi, orucu bozar. Faydasız şeyler de boğazdan girdi insana, orucu o da bozar. O da ne gibi? Mesela sigara gibi. Yani başka dumanlar gibi. Onun için e, dumanlı yerde çalışanlar, yani cilacı dükkanında çalışanlar bunun gibi meselelerde oruclu olmakta, cila atarken yan duman Lü yerde çalışanlar e, maske takmaları lazım ki içeriye bir şey girmesin. Bazı buhurlar var Böyle e, şey yakıyorsun tütün gibi e, koku verir güzel tütsü. koku tütsü. He, tütsü o eğer bir odaya girdin koksun aldın orucu bozmaz ama onu bela yakından tuttun kokladın onu orucu bozar çünkü onun bir dumanı var içeri giriyor. Demek ki orucu ne bozmaz, e ne bozar? Yiyecek, içecek. Bir şey menfezden girdi, bu nedir Orucu bozar. Bu nedir? Bilerek. Bilerek yapacaksın bunu. Bilmeyerek oldu nedir? Bozmaz. Bilmeyerek oldu. Bu tarafa geçebilirsiniz. Bilmeyerek oldu ne olur? Bozmaz. Ondan dolayı oruç eğer bir tane bilmeyerek yedi, içti, bu nedir? Orucu bozulmaz. İnsan var, yemeği yer. Ondan sonra, yemeği bitirdikten sonra, aa ben orucuydum diyor. Hatırlar. Bunun orucu bozulur mu? Hayır, bozulmaz. Biz ne dedik? Şart var, bilerek yapacaksın bunu. Bilmeyerek unutkan olduk. Allah Teala unutmaktan kalemi ne yapmış? Kaldırmıştır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Dür idâ nese fe ekele ve şeraba fel yetim savna. Eğer bir insan unutarak yedi içti ondan sonra hatırladı ne yapacak? Orucunu tamam edecek. Devam edecek. Orucu bozulmadı. Neden ya Resulullah? Sonunu veriyor. Dur, <gülüyor> fe innemâ et'amuhullâhu ve Teala ona ikram etti. Demek ki bu allah Teala'dan bir ikramdır. Unuttun sen, allah Teala ne yaptı sana? İkram etti, yedin, içtin, ondan sonra hatırladın. Yani tabir caiz ise çara kaldı. Bu nedir? Ama bir şart var bunda. Bunu hakkıyla bilmeyerek insan yapacak. Unutmaz. Bunda rol yapabilirsin, yapamazsın. Bu senden Allah'ın arasındadır. Zaten dediğimiz gibi derslerde oruç Allah'tan kulun arasındadır. Bunda rol yapılmaz. Bunu sadece allah Teala ile kul bilir. Çünkü bir tane orucudur girer tenha bir odaya yese içse kimin haber olur? Hiç kimsenle olur. Bir tane haber olur sadece onu yaratan bilir. Onun için kul, Rabbil Alemin diyor orucu benimle kulumun arasına bırak. Oruç benim içindir. Namaz zordan kıldırabilirler bize. Zekat zordan verdirebilirler bize. Ama orucu kimse zordan hiçbir şey tutturamaz. Evet. Burada bir şey daha var. Orucu yemek içmekle ilgili. Ben ağzıma bir şey aldım. Bir yemek aldım. Çiğniyorum ağzımda onu eziyorum. Hatırladım ben orucum. Ne yapacağım? Hemen ağzımdan çıkartacağım mı? Yok artık bunu utuyayım ondan sonra içine. Olmaz. Bitti. Ağzına girdi bitti. Bunun içinde de aynen ben elimde bardak suyu aldım içiyorum. Azan dedi, fecir azan, imsak azan, Allahu Ekber dedi. Hemen bırakacağım bardağı. Hatta bazı alimler diyorlar ki ağzında var içi onu da çıkartacaksın. Çünkü Allahu Ekber dedi. Ama doğru olan sen içiyorsun, Allahu Ekber dedi. O ağzındakini utarsın ondan sonra bitti. Bazı insanların hatası var. Diyor ki azan okudukça bir iki tane de atıştırın. Nasıl olsa yeni başladı azan. Olmaz. Çünkü azanın birinci tekbiri nedir? O hükmü geçerdi. Ondan sonra bitti. Azan Bazı insanlar var azanı 15 dakikada uzatır verir. Onun için azanın hükmü nedir? Allahu Ekber dedi. Vakt girdi. Biz onuyla ile mükellefiz. İşte bu da nedir? Yemek içmekle ilgili. Yemek içmek zorunlu oldu. Orucu bozar. Bilerek yaptım yemek içmeği. Orucu bozar. Evet. İçinci. B. Cima, cinsel ilişki. Oruçla mükellef bir kimsenin oruçluyken cimada bulunması orucunu bozar. Böyle bir kimsenin orucunu kaza etmesi ve ağır bir kefaret ödemesi gerekir. Bu kefaret de bir köle azat etmektir. Bu yapılamazsa iki hicri ay üst üste oruç tutulur. Bu da yapılamazsa 60 fakire yemek yedirilmelidir. Kefaretin bu tertibi sünnet ile belirlenmiş ve alimler bu konuda icma etmişlerdir ki, biri yapılamazsa ancak o zaman sonrakine geçilir. Bu sıralamaya özellikle dikkat edilmelidir. Yani bir insan imkanı olmasına rağmen köle azat etmeyi atlayıp 60 fakire yemek yediremez. Kefaret olması için önce kaza edip önce azad, köle azat edecek, eğer ona imkanı yoksa 60 gün oruç tutacak, ona da imkanı yoksa 60 fakiri doyuracaktır. Evet. Biz dedik orucu oruç nedir dedik? 3 şeyden Kendini tutacaksın. Birincisi yemek. ikincisi içmek. Üçüncüsü şehvet. Bu üçü oruçtur. Bu, bunun adı oruçtur. Ramazan orucu budur. Diğer oruçlar da budur. Bu üçünden tutacaksın. Şimdi orucu bozan şeyler dedik yemek içmek. Bir de ne var? Cime. Cime nedir? Cinsel ilişki. Karı kocanın orasında özel bir ilişkidir. Bu ne yapar? Orucu bozar. Eğer Ramazan gününde... Öyle bir şey olsa, yani ister azan dedi Allahu Ekber, ne oldu? Oruç başladı. Ne zamana kadar? Bir de güneşin, tam güneşin battığına kadar. Bu Nahari Ramazan, Ramazan gününün günüdür. Bu arada bir tane cinsel ilişkiye düştü, orucu bozulur. Orucu ne olur? Bozulur. Bozulur da değil... Neyi var bunun? Mogallaz, kalın, katı bir cazası var bunun. Allah kurusun. Bunu hiçbir, hiç temenni etmeriz. Hiçbir Müslüman bu musibete düşsün. Yani kelimenin tam anlamıyla bir musibettir. Neden musibettir? Bunun keffaresi çok ağırdır. İnsan onun için ne yapar? Kendine hacim olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazret Ayşe'nin geçtiğimizde, derimizde Geçen derste söylediğimiz gibi yani şehvet meselesine insan ağzını tutabilir yemekten içmekten. Ama şehvet meselesi tehlikeli olduğu için buna ne götürürse seni on da almamız lazım. Onun için kadını tutmak, sarmak, öpmek eğer cenzler için Resulullah demiş uzak durmaları lazım. Hazreti Ayşe çünkü diyor, Resulullah yapıyordu bunu ama en kendisine hakim olanıdır içinizde. Bir tane kendisine hakim olabiliyorsa bu konuda evet bunu yapabilir ama tehlicededir. Yani tehlikenin etrafında dolaşıyor. Allah kursun insan buna düşse bunun kefareti ağırdır. Ramazan gününde. Kefareti nedir bunun? Eğer Ramazan gününde cinsel ilişkiye kendi hanımıyla girdin, bunun kefareti İlk önce bir çöle azat edeceksin. Çölen var ise azat ettim Bunun keffaresidir. Eğer yok ise çöle çıbı günde yoktur o. 60 gün peş peşe oruz olacaksın. Eğer bunu da yapamıyorsan neden dolayı yapamıyorsun? Hastalıktan dolayı mazeretten dolayı yapamıyorsun. Şer'i bir mazeretten dolayı. Yok zanla ben zannederim yapamam. Yani bu çok zordur. Ben çalışırım yapamam. Değil. Yani doktor seni yasaklamış. Yani hasta oldun. Yani bir şey oldu. Hiç yapamıyorsun. O zaman ne olur? Geçersin üçüncüye. Sırayı takip etmek şarttır. Taviz yoktur bunda. Üçüncü nedir? 60 tane fakiri doyduracaksın. Eğer bir tane 60 gün oruç oluyor. Tamam bunu köle azar edemeden 60 gün oruç olacak. Eğer kadın, karı koca, kişisi birbiriyle bu günaha düşmüşseler, kişi oruç olacaktır. Yok kadın istemiyor, erkek zorlamış. O zaman da kadının üzerine bu düşmez. Sadece erkek bu faturayı öder. Çünkü kadın zorlanmış burada. Yani çaba göstermiş. Karşı verememiş. Bunu gönlünden de istemiyor. O zaman ne olur? Kadının o gün orucu bozulur. Bir gün yerine tutar sadece. Ama o 60 gün ceza kesen koca ne yapar? 60 gün olur bir günü de kaza yapar. Yani 61 gün olur. Bir de bu 60 günün böyük müşkületi nedir? Peş peş olacaktır. Yani arada bir gün dinlenim desen bile de yeniden döneceksin. Onun için diyoruz bu muhallaz bir, kalın bir, kaba bir, ağır bir cezadır. Peş peşe olacaksın. Ne mustesnamından elinde olmayan hastalık geldi sana 60 günün sırasında. Bir çok hasta oldun, üşüttün, düştün, yataklık oldun. O zaman ne olur? Sen bu tertipten muafsın. İyi olduğundan bir de sayıya başlarsın. İşte bu tehlikeli bir şey olduğu için bu cima meselesi, Allah kurusun, hiçbir Musulman buna düşmemesi lazım. Dikkat etmemiz lazım. Çünkü ağır birdir, bunu e, ödemesi zordur. İnsan altından kalkamaz bunu. Evet. C. İsteyerek kusmak. Bir kişi istemeden kusarsa orucu bozulmaz. Ancak isteyerek zorla kendini kusturursa orucu bozulur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim elinde olmadan kusarsa orucu bozulmaz. Kim kusmaya kendini zorlayarak kusarsa orucunu kaza etsin. Hadis hüküm de burada apaçuh, alimlerin arasında ihtilaf yoktur elhamdülillah. Nedir? Bir tane oruçtur, midesi bulandı, kustu. Elinde değil kustu. Bunun üzerine bir mahsur yoktur. İster az ister çok. Orucu bozulmaz. Ağzını çarkalar devam oruca. Hiçbir mahsur yoktur. Ama bir tane midesi bulanıyor, kusamıyor, ağırlık çekiyor, parmağını soktu kendini kusturdu. O zaman orucu bozulur. Orucu bozulur ne yapacak? Bir gün kaza yapacaktır. O, o günü de, orucu bozulan günü de tutacaktır. Yani orucun bozuldu. Yok artık benim orucum bozuldu. Mesela bunu sabah yaptım. Yani önle yaptım. Yani kendi yaptım. Orucun bozuldu diye artık tamam ben yerim içerim. Hayır. Ramazan gününe saygılı alimler demişler ki orucun nerede cimaata da bile olsa o günü tutacaksın. Ama oruç sayılmaz senin için. O, o güne nedir? Saygı. Onun için Ramazan'da, Ramazan günü çok mukaddes bir gündür bizim için el-i sünnette. Nedir? Ramazan gününde Müslümanlar saygı göstermeleri lazım. İslam devletlerinde ne yaparlar? Mesela musafir nedir? Seferde olan, seferi olan, hasta olan orucu bozabilir. Ama ne yapacak? Eşker yerlerde yemek yemeyecek, gidip gizlenerek yiyecektir. O güne saygılı. Onu için İslam devletlerinde bazen kalabalık şehirlerde, şehir merkezinde devlet bazı lokuntalara izin verir. Atın neden? Çünkü yolcular var. Evveler hakları var o, orucu bozucular. Ama hakları yoktur insanların ön, ön, ön, ön, önünde yemek yesiler. Ne yapacaklar bular? O lokuntaları kapatacaklar. Yani o lokuntaların önü kapanacak, perde çekilecek, içerisi görünmeyecektir. O da sadece misafirler için her şey giremez oraya. İşte bu nedir? Saygıdır. Onun için bir tane kendisini zordan kusturdu, onun orucu bozulur, bir gün kaza etmesi lazım. Yerine o günü de tutması lazım. Ama ben kustum bilmeyerek ister iftardan önce olsun bir mahsuru yoktur inşallah. Orucu tamamdır, devam ediyor. Evet. Beslenme için vurulan iğneler. Bu iğneler vücuda besin, vitamin ve kan vermek için yapılır. Bu durumda da oruçluğunun orucu bozulur. Çünkü yapılan iğnelerle kişi beslenmiş olur. Bu da orucu bozar. Buradaki iğneler ister damardan yapılsın, ister adenelere yapılsın fark etmez. Evet. Tabi bu kusmakla ilgili bir fayda aktarayım burada. Alimler diyorlar ki niye insan kusarken bilerek kendini kusturur kustururken oruç bozuluyor. Çünkü kusmak nedir? Kusarken insanın midesi boşalıyor. Bu sefer ne olur? Cücü düşer insanın. Gücü düşerken ne olur? Kendisine aziyet verir, telef olur yani. gücü bedeni telef olur. Onun için Allahu Teala oruçtan maksat bedeni telef etmek değil. Aslında orucun tıbbi bir sürü faydaları var. Belki onu başka zaman açıklarız. 13 alimler demişler ki bilmeyerek olsa o ayrıdır. Nasıl bilmeyerek yedin içtin Allah seni ikram etmiş. O demek ki kussan elinde olmasa kendinden iradenden hariç o demek ki kendi bedeninde bir zerel vardır çıktı. Ama kendin bilerek kustursan zayıf düşersin. Nedir? Olmaz. E, Kaçıncıydı bu iğne? Üçüncü müydü? Dört. Dördüncü. Nedir dördüncü? İğne. Biz dedik entübütik iğne, ilaç olarak iğneler nedir? Bir mahsuru yok dedik. Bunlar bozmaz. Ama hangi iğne bozar? Hangi gıda, vitamin maddesi var? Şimdi insan niye yemek yiyor? İnsan yemek yiyor kanına. Yemek özü nereye gider? İnsanın kanına gider bedende güç olur. E sen o yemeğin özünü direk kana versen mesela bazı vitamin iğneler var. Ne oluyor? O yemeğin içini görüyor. Onun için ben e, oruç oluyorum ama kendime damardan besin veriyorum. Bu nedir? Hükmü ne oldu? Aynen yemek içmek hükmü oldu. Onun için gıda olan vitamin olan İğneler orucu bozdurur. Buna ne de dahil? Serum. Serum mu? Serum. Serum de dahil. Sudur. Su gibi bir şey veriyorsun kanına. O ne yapıyor? Kanı besliyor. Bedeni güçlendiriyor. Bu türlü iğneler ne yapar? Orucu bozar. Velevci ağızdan girmese bile. Çünkü hedef aynendir. 13 alimler bu konuda bunu yasaklamışlar. Burada iğnenin demek çok var. Biri ilacı için, antibiyotik gibi İkincisi gıda için, entübitik gibi ilaç için iğneler bir mahsuru yoktur. Onun haricinde gıda içi olan bütün iğneler nedir? Caiz değil orucu bozar. Oruçlu insan bundan uzak durması lazım. Evet. Serum taktırmak. Hastalık sebebiyle veya başka bir sebeple takılan serum vücudu beslediği için orucu bozar. Evet bu serum da aynen dediğimiz gibidir. Çünkü iğneye giriyor. Sörmde iğne satsaydı damara takılıyor. Onun için sarım taktın eline orucu bozar çünkü sarım nedir? Gıda maddesidir. Evet. Hayız ve nifaz oruçlu olan bir kadından oruç anında normal kan çıkarsa yani adet görürse orucu bozulur. İster bu orucun başlangıç, ister bu orucun başlangıç anında olsun, isterse bitiş anında olsun fark etmez. Hatta iftara birkaç dakika kalsa bile. Adet olsa orucu bozulur. O günü kaza etmesi gerekir. Evet, Hayz ve Nifas. Bu çitene kadın hastalığıdır. Ramazanın şey or, orucun Ramazan gününde sabah fecir imsak saatinden akşam saatine kadar. Bu arada kadının hastalığı başladı, kan geldi, orucu bozulur. İster Başında olsun, ister sonunda olsun. Fark etmez. Eğer kan geldi, ister adet kanı, ister nifas kanı. Nifese ne diyorlar Türkçe? Loğusa. Lousa. Hangi bir kandan geldiğinde ne olur? O, o gün oruç bozulur. Ne yapacak? Bir gün kaza edecektir onu. Bir gün kaza edecektir onu. O kadın. Ama kadın bu orucu bozan şeylerdendir. Kadının adet kanı orucu bozar. Eğer geldi o, kadı, o kan da ister başlandı hafif başlasın, ister sert başlasın, fark etmiyor. Yeter ki kan başladı, adet başladı o oruc bozulur. İster imsak yaptı hemen imsaktan sonra azanla beraber kan geldi o günü bitti. İsterse akşam namazına Üç dakika kalmış. Bir dakika kalmış o, o günü gitti. Ama azan okundu. Allahu Ekber dedi. Ondan sonra kan geldi. Hala muazzin azanı bitirmemiş. O gün çardır elhamdülillah. O günü tamamdır orucu. Bozulmaz. Çünkü azan okundu. Hatta ağzına su almasa bile önemli değil. O gün şeydir. Okundu. Evet. Meni çıkması uyanıkken kucaklama, öpme ve benzeri bir etki sonucu meni çıkarsa oruç bozulur. Ancak irade dışı olan ihtilam nedeniyle meni çıkarsa oruç bozulmaz. Evet. Kadında adet kanı orucu bozar. Erçekte de meni. Meni neyle çıkarsa? Şehvetle çıkarsa oruç bozulur. İrade haricinde şehvetsiz çıksa meni Oruç bozulmaz. Şahvetle nasıl çıkar? Ee, i̇ster ne diyorlar? İstimna. istimna yapmakla yani elle zorluyorsun, çıkartıyorsun ister öptün, tuttun ne oldu? Hakim olamadın, meni çıktı. Bu orucu bozar. Ama ne bozmaz orucu? Uykuda sen uyu, uy, uyumuşsun, ihtilam oldu. Orucu bozmaz. Bir şey kalıyor, onda da alimler ihtilaf etmişler. Diyor ki, ben ne el tuttum ne bir şey yaptım. Uykuda da değilim ama uzanmışım böyle dalga şey vurayım, hayal ediyorum bazı şeyleri. O arada ben boşalttım. Meni çıktı. Burada oruc bozulur mu bozulmaz mı? Burada alimler ihlaf etmişler. Bir kısmı demiş bozulur, bir kısmı demiş bozulmaz. Evet. Racih olan bu meselede de Allahu Alem bozulmaz diyen alimlerindir. Çünkü sen elinde bir şey değil, iraden haricindedir. Yani sen beynine damağına hacim olamıyorsun. Ama bu güzel bir şeydir. Hayır. İnsan bundan uzak olacaktır. Bu bir artı bir hükümdür. Biz ne dedik? Ramazan ayında bütün orucu bozan meselelere posta çıkartan hepsini çesmemiz lazım. Hepsini çesmemiz lazım. Yani şimdi ben yemeği yemiyorum ama gidip lokuntanın kapısında oturuyorum. E bu ne oldu? Benim beynim, fikrim hepsi yemek oldu. Yani sen kendine işkence veriyorsun. Ben şehvet yapmıyorum ama ne yapıyorum? Çıkıyorum sokaklarda kadınlara bakıyorum, yani bir dergiye bakıyorum, yani televizyona bakıyorum. Bunlar nedir? Olmaz. Bu konulara hepsini ne yapacaksın? Ramazan'da kapatacaksın. Ne çöplüdür bu meselelere çeseceksin. Evet. Kan almak, herhangi bir sebeple dışarıdan vücuda kan verilmesi insanın orucunun bozulmasına sebep olur. Evet. Kan nedir? Sonuçta kan, insanın dinamit hareçesidir. Yemek yiyorsun bile kanın güçleniyor, insan ayakta duruyor. Sen oruclu olduğunda sana kan verseler dışarıdan bir hastalıktan dolayı mesela ne oldun? Sen bir kan aldın. Bir hastalıktan dolayı. Sana kan verdiler. Bir şişe diyelim. Bu ne oldu? Orucu bozar. Dışarıdan bedene kan girse orucu bozar. Ama biz ne dedik? Orucu bozmayan nedir? Tahlil için kan alsan, tahlil için kan alsan az bir şey orucu bozmaz ama çok alsan bir tane şişe kan alsan bozar. Niye bozuyor? Aynen beden zayıf düşüyor. Aynen nasıl kusturuyorlun kendini? Bedenin zayıf düşüyor. Kan da versen sonuçta kan bedeni şey yapıyor, düşürür. O zaman bozarıdır orucu. Evet. Sekiz kaza. Kaza orucu kalmış bulunan bir kimsenin en kısa zamanda oruçlarını kaza etmesi müstahaptır. Kaza orucunu peş peşe tutmak bir zorunluluk değildir. Alimler, ölen bir insanın kılmadığı namazlarını bir başka kişinin kaza etmesinin meşru olmadığında ittifak etmişlerdir. Hayattayken oruç tutmaktan aciz olan bir kimsenin yerine de bir başkası oruç tutamaz. Şer'i bir mazeretten dolayı oruç tutamayan bir kişi her gün bir fakiri doyurmalıdır. Ancak bir kimse ölür de üzerinde nezdretti yani adadığı bir orucu bulunursa o orucu onun yerine velisi tutar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim ölür de üzerinde bir oruç bulunursa yerine velisi tutar buyurmuştur. Evet 8. kaza meselesi. Oruç kaza olur mu? Şimdi namaz kaza olur mu? Bir tenanın üzerine fers namaz var ise onu ne yapar? Kaza edemez. Yani namazın namazı kimse kimse için kaza edemez. Yani benim babam vefat etti. Bazı namazları kaçırmış. Ben kaza etsem onun için bir şey yazmaz. Çünkü onun namazı nedir? Onun üzerine. Her çeşiğin, her insanın ayette geçtiği gibi ma'sa'a, kendi se'yi, kendi çabası. Onun üzerine vaciptir. Ama oruç öyle değil. Oruç kaza olunur. Yani benim babam Ramazan ayında oruç oluyor, vafat etti. Tabi bunun üzerine kaza yoktur. Ama benim babamın üzerine Ramazan ayında iki gün iftar etmiştir. Hastalıktan dolayı. Sonra Ramazan'dan sonra kaza edemedi o iki günü, vafat etti. Velisi, o ölenin yani oğlu vesaire herçin velisi ise o oruç tutabilir yerine. O iki günü babasının yerine kaza edebilir. Ama başka yani adak tutmuş bir tane. Adak tutmuşum ben. Dedim işte ben bu murazın verinsin üç gün oruç olurum. İda edemedim. Ne olur benden sonraki onu kaza edebilir. Neden? Çünkü o benim üzerime borcudur. Nasıl zekatın olsa paranı, e, borcun olsa pardon, borcun olsa kaza e, öldükten sonra senin velin borcu ödemesi lazım. Oruç da borcudur. Senin üzerinde kalmıştır. Ama namaz öyle değil. Namazı icma etmişler alimler. Kimse kimsenin yerine namaz kılamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ceştigi cibi hadiste men mâte ve aleyhi savmun sâme'an hu veliyyü kim öldü üzerine bir borç, oruç varsa onun velisi onun yerine olur. Bir tane bir tane hastadır dedik. Müzmin hasta. Oruç olamıyor. Ne yapacak o? Kaza etmeyecek. Edemiyor da. Bir her gün bir fakiri doyduracaktır. Yaşlılar vesaire. Orucu olamıyorlar. Doktorlar demişler orucu olamıyorsun. O bir tane, bir gün bir fakiri doydurur. Ama kaza üzerine yoktur onun. O ölse de kimse üzerine kaza yapmaz. Çünkü ona Allah izin vermiş. Bu burada tamamdır. Evet. 9. Namaz kılmayanın oruç tutması. Oruç tuttuğu halde namaz kılmayan kişi, İslam'ın tevhidden sonraki en önemli rutnunu olmazsa olmazını terk etmiş demektir. Kişi namazı terk ettiği sürece orucun faydasını göremez. Çünkü namaz kırılmadığında dinin direği yıkılmış olur. Namazı terk edenin küfründen yani kafir olmasından ve mürtetliğinden korkulur. Bu durumda tüm amelleri boşa çıkar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla yani münafıklarla aramızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olmuştur buyurmaktadır. Hadiste geçen ahil İslam'a giriş ahdidir ki İslam'ın şartlarını kabul etmek anlamına gelir. Küfür ifadesiyle bazı alimler her ne kadar dinden çıkmak kastedilmemiştir deseler de durumun tehlikesinin anlaşılması açısından bu da gözler uzak tutulmamalıdır. Ancak namaz veya diğer ibadetleri küçümsemek, isteyerek ve bilerek ısrarla terk etmek ittifakla insanı dinden çıkarır. İslam toplumunda namaz kılmamanın hükmü hakkında ise ehli sünnet arasında üç farklı görüş vardır. Onların görüşlerinin ortak noktası ise namaz kılmayan bir kişinin İslam toplumunda yaşama hakkının olmadığıdır. İmam Ebu Hanife Rahim Allah'ın temsil ettiği görüşe göre namaz kılmayan dinden çıkmaz ama onun namazı kılmaya başlayana kadar hapsedilmesi gerekir. Diğer mezhep imamlarının bir kısmı ise tembellikten dolayı namaz kılmayanın Müslüman olarak öldürü öldürüleceğine, Cenazesinin kılınacağına, Müslüman mezarlığına gömülmesinde ve ona dua edileceği görüşündedirler. İmam Ahmet Rahimallah ve onun yolunu takip eden alimler ise tembellikten dolayı namaz kılmayanın kafir olarak öldürüleceğini, cenaze namazının kılınmayacağını, Müslümanların mezarlığına gömülmeyeceğini ve ona dua ve rahmet okunmayacağını belirtir. Yani bu mezhep imamlarının görüşlerinin en hafifine göre bile ki o İmam Ebu Hanife'nin görüşüdür, Namaz kılmayan kişi en azından hapsedilir. Zira onun Müslüman toplumunda yaşama hakkı yoktur. Evet. <gülüyor> bu çok önemli meseledir arkadaşlar. Bu da nedir? Namazsız oruç. Yani şimdi bu başsız bir insana benzer. Çünkü İslam'ın şerti var. Nedir şartleri Beştir. Sen İslam'a girerken ne yaparsın? 5 tane şartın altına imza atacaksın. Şart nedir? Olması olmazdır. Yani bunlar olmasa İslam'a giremez. Bunlar da nedir? Şahadet, namaz, oruç, zekat, hac. Bu beş tane nedir? Olması olmazdır. Şartın anlamı nedir? Olması olmazdır. Ama Bunları kabul edeceksin, bir de uygulamaya sokacaksın. İşte alimler tabi la ilahe illallah şartı, şahadet şartı, bu kabul etmek zorundadır. Bu dilden ve kalptendir. Kalbi Allah bilir, dili ikrar. İslam'a girerken bunu ikrar edersin. kaldı dört tane şart: Namaz oruç, zekat, hac. Bu dördünü yapman lazım. Namaz hariç üç tanesi alimler demişler ki bunu yani ikrar ediyorsun ama tembellikten şehvetten, nefse uymaktan yerine getiremiyorsun. Bu der nedir? İnsanı dinden çıkartmaz, ama ne olur? Ağır cezaya mahkum eder. İster bu dünyada ister o dünyada. Çünkü orucu kontrol edemezsin birden orucu oluyor olmuyor. Zekat kontrol edemezsin. Hac bilemezsin adam diğer param yoktur. Kontrol edemezsin. Ama namaz hariç. Namazı hem biz kontrol edebiliriz hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazdan ilgili bir de allah Teala namazdan ilgili önemli hükümler vermiştir. Bunlar da nedir? Namaz dinin neyidir? Direğidir. Hadiste geçtik. Yani bu bine direk üzerine durmuş. Direği çeksen bine çöker. Bu direkleri çeksek ne olur? Bu bine binalık kalmaz. Bina adı kalktı onun üzerinden. Olduğunu ankaz. Onun için namaz olmasa Din olmaz. Bir de nereden biliriz bir tane musulmandır? Oruç ayda bir geliyor. E senede bir geliyor. Zekat senede bir geliyor. O da kimse veremez. Tam tersine diyor baylim verdi baylim bilmesin. Hac her şey gidemiyor. Ömürde bir sefer gidiyor. Ama namaz günde beş vakittir. Nereden bilirim sen musulmansın? Baksın şimdi bir şirkette çalışırsın senin cebine bir kart koyuyorlar. Buranın yakında bir kart. Sen bu şirkete aitsin. Yen yani bir önlük görüyorsun. E Müslüman oluyorsan nereden bilirsen musulmansın? Beş vakit namaza geleceksin. Bu dünyanın hükmü. Allah'ın hükmü de ayette geçtikleri gibi diyor siz niye cehennemdesiniz? Mâ selekekum fî sakar. Sakar nedir? Sakar kafirlerin cehennemidir. Müslümanların ataşı değil. Diğer hadiste diyor namaz kılmayan Ubey ibn Ka'b Haman Fır'an'landır. Eimmet immetil kufur. Çıfrün imamları ilandır. İşte sakardır orası. Ayet, hadis e, ayete açıklıyor. Mâ selekekûn fî sakar. Sizi getirdi bu sakara? Melekler soruyor. Lemnekûn minel musallî. Biz namaz kılanlardan değildik. Ama Fır'an'a sorulmuyor. Mâ selekeke fî sakar. Haman'a da sorulmaz bu. Çünkü o çifir çafirdir. Ama kim'e soruluyor? Namazı terk edene soruluyor. O demiyor yani melek gelmiş soruyor. Sen musulmanıydın. Niye getirdi seni bu çafirlerin yanına? Ne diyor? Lemnekum <gülüyor> minel musallin. Kur'an'da bir sürü ayet var. Namaz kılmayan çafir oluyor. Bir de hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne demiştir? El ahed nedir? El ahdillezî beynene ve ve Namazı terk eden Evet. Şimdi Türkçesini açıklayacağım da ondan dolayı çok arkadaşlar bu hadisi es geçiyorlar. Dür el ahdillezî beynene ve beynihumussalat Femen terekahâ fekat kafar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aram bizden O'ların arasındaki ahid nedir? Namazdır. Yani biz Müslümanlardan, gayrı Müslüman arasında ahed nedir? Namazdır. Kim namazı terk etse, kafir olur. Yani ahed nedir? İslam'a girdin, o imzadır. Ahed anlaşmadır. Sen bir iş yerine girdin, anlaşma yaptın. Saat yedide geliyorsun işe, yedide çıkıyorsun. Bu anlaşmadır. Bağlı kalacaksın. Ahed nedir? İslamiyete girdin namazdır. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada namazın farkı çıkıyor. Onun için bazı bazı insanlar diyor ki namazdan zekatın ne farkı var? Farkı çoktur. Dedik ya zekat senede birdir gizli olur. Buradan bilemeyiz. Namazın niye küfrüne hükmediliyor? Çünkü özel bir yeri var namazın. Bir de namaz niye zekata alimler, alimler tekfir meraklısı değiller. Tam tersine tekfirden kaçıyorlar. İnsanları ellerinden geldikçe kurtarıyorlar. Ama niye namaz? Çünkü namaz tan ilcili apaçuk nas var. İster Kur'an'da ister sünnet'te. Şimdi bu nasların yeri değil biz burada sayalım. Her birisi cirmattuz tane ayet var. Bulabiliriz. Cirmattuz tane hadis var. Alimlerin sözü var. Kavulleri var. İşte bak biraz önce okuduğumuz gibi. Şimdi bu Hangisini tercih önemli değil. Bu alimlerin işidir, tercih yapmışlar. Bize uymamamız uymamız lazım. Ehl-i sünnet bu konuda ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş namaz kılmayan tabi namazı kim inkar etse o zaten kafirdir. Ama tembellikten dolayı, şehvetten nefse uymaktan dolayı namaz kılmayan insan mü nedir? Burada ihtilaf etmişler. Bir kısmı demiş öldürülecek. Ondan sonra namazı kıldırarak yakanır, namazı kılınır, dua edilir. Müslümanların mazarlığında mirası da dağılır. Varesesi de onun mirasını alır yani vesaire. Bir kısmı demiş hayır, çafir olarak öldürülecek. Namazı da kıldırmaz, dua edilmez, yakanmaz da atılacak onu çöplüğe. Müslümanların mazarlığında gömülmez. Çarameti yoktur onun. Bir çukur kazılır koyulur insan onun şeyinden aziyet olmasın. Bu kişisi ihtilaf etmişler. Buların da en hafifi Allah rahmet eylesin. İmam Abu Hanife. Ne demiş? Ya demiş öldürmeyin adamı. Belki bir şans verin ona. Ebedi mahpusaneye koy. Ona deyin ki sen ebedi buradasın. Ne zaman namaza başladın o zaman seni çıkartırım dışarı. Ya buradan ne anlıyoruz biz? Biz şimdi allame-i cihan değiliz burada. Ne biz ne oturanlar bu bizim işimiz değil. Böyüc alimlerimiz noktayı koymuş. Bize ne kalmış? Uygulamak. Biz burada oturup hangisini tercih ediyoruz? Buradan kıran kırana ebesttir. Çünkü ne, neden ebestir? Ferz etmen ben seni tekfir ettim namaz kılmıyorsun. Bu arkadaş da tekfir etmedi. Sonra nereden kazanırız biz? Bu ne zaman kazanılır? Ne zaman sultan oldu? İslam şeriat devleti oldu? Hakim gelir namaz kılmayanı öldürür. E şimdi ben seni nasıl öldüreyim? Öldüremem de. Tekfir ettim elime ne geçti? Ha bazı arkadaşlar bir şüphe getirir buraya. Eğer tekfir etmesek bunu bu ile bu, bu, nasıl alışveriş yapalım? Bunu ya nasıl kız verip kız alalım? Ticaret yapalım? <gülüyor> e ya yapma sen. Ama adama da sen hüküm vermiyorsun. Hüküm versen elime, elimize ne gelir? Bir şey gelmez. Ha adam bize göre kafir ise namaz kılmıyorsa tamam o zaman alışveriş de yapmarız. Ama adamı öldürebilir miyiz? Hayır. O bizim işimiz değil. O kadının işidir, devletin işidir. Şeriat devletin ya yani. E şeriat devleti yok ise biz demek ki sen iştihal ediyoruz. Eydir burada bana, bunu neden şey yapıyoruz? Burada neyi ön plana çıkartmamız lazım? Namaz kılmayanın bak ki görüşte de ne demişler? Öldürülecek. An hafifi Abu Hanife demiş öldürmeyin. Şefkat gözüyle bakın. Atın içeriye. Yani buradan espri nedir? Namaz kılmayan Müslüman toplumunda yeri yoktur. Yani bir de ben Müslümanım. Ha diyebilirsin ben Hristiyanım. O zaman seni namaz kılma bir şey değil. Ama ben Müslümanım. Ha? Ahcamça seviyorum. Ondan sonra namaz da kılmıyorum. Senin bu toplumda yerin yoktur. Şeriat devletinde senin yerin yoktur. Şeriat devletinde seni yen öldürürler kafir olarak. Yen öldürürler. E, hüküm e, ceza olarak. Yen de en hafif Hanefi mezhebine göre seni ebedi içeriye tıkacaklar. Aynen caniler gibi. Demek ki namaz o kadar önemlidir. Şimdi bu kadar önemli olan namaz olmadıktan sonra sen oruç tutsan ne yazar? He? Hiçbir şey yazmaz. Ne yazar? Defterinde ne yazar? Hep beyaz. Yani bamba yaz. Hiçbir şey yazmaz. Defterin simsiyah olması lazım. Salih emellerle. E senin bir şey yazmaz defterinde. İşte alimler onun için demişler, namaz kılmayanın orucu bir faydası yoktur. Çünkü asası tercih etmiş Yani bir dene Allah cami yapıyor ama Allah rızası hiç yapmıyor. Ne yazar? ha Var mı böyle cami yapan Allah rızası hiç olmayan? Çok var. Türkiye'de bizim çok zenginler var cami yapıyorlar gösteriş için. Yani ne yapıyorlar? Cuma namazına gidiyorlar gösteriş için. Ne yazıyor? Amel her zaman halis Allah için olan o defterde yazar. Bu olmasa bir şey yazmaz. Ondan dolayı oruç tut namazsız oruç hiçbir şey faydası yoktur. Bazı alimler diyorlar ki yani bazı kardeşler yani davetçiler diyorlar ki evet namaz tutmuyor e, kılmıyor ama oruç tutsun belki inşallah bu teşvik olur onu Evet. Teşvik olur mu ona. Bir mahsuru yoktur. Biz de teşvik ederiz. Yani bir tane namaz kılmıyor. Biz davatçılar olarak namaz kılmıyor, oruç tuturuz. Hayır tutma, sen git tutmasan daha iyidir diyebilir miyiz? Hayır. Ne deriz ona? Ne deriz ona? Eyvallah, Allah razı olsun. Demek ki senin imanın var, oruç tutuyorsun. İşte bu imanı tamamla. Ne yaparız ona? Teşvik ederiz ona. Ama biz neden mü veriyoruz? Biz hükmü vermekle mükellefiz. bir artı bir içi. Ama bunu davette yapmarız. Yani bir dene fasıktır ama azan sesi durarken, duyarken duyarca teybini kapatıyor. Saygı gösteriyor azana. Biz ne deriz? Ya sen zaten fasıksın, namaz kılmıyorsun. Bu saygı göstersen göster. Hayır. Tam tersine biz fırsatı kullanıyoruz. Bak yani demek ki kardeş senin kalbinde iman var. Ce bu imanı şeytana teslim etme. Teşvik ederiz. Ama bunun hükmü de bellidir. Anlatabildim mi? Çünkü sen Allah korkusu kalbine girse Allah sana destek verir. Hatta imana. Sen imanı istesen Allah sana imanı verir. Ama istemesen vermez. İşte ondan dolayı biz diyoruz ki çok insanlar şeytan. Biz burada asıl da bizden İslam alimleri bütün davetçiler, insanları sevenler, Müslümanları sevenler de diyoruz ki biz o oruç olanlar, neden oruç oluyorlar namazsız? Demek ki biraz iman var içerinde. Biz buların yanında durmak için bu hükmü onlara bilindirmemiz lazım. Çünkü şeytan ne diyor onlara? Ya oruç ol bir şey olmaz, namaz önemli değil. Allah senin kalbin temiz olsun. Oruç tut bak ne güzeldir. Bir de bir de birçokunu oruç tutur, çokunu da oruç tutturur. Neden? Dolayı işte sağlık, sağlık olsun diye. Anlatabildim mi? Onun için biz ne yapacağız? Biz hükmü vermekle mükellefiz. Çünkü biz o oruç tutanların yanında olacağız şeytana karşı. Eğer biz desek evet, demesek hükmü olara, hükmü demesek, sadece teşvik edecek ne olur? Olara işlemez. Çünkü oların yanında şeytan var. Şeytan olarının yazın لهم سو عملهم çotu amellerini gözlerinde süslüyor güzel görüyorlar. Onun için bizim ökmü söyleriz ama bu değil ki onları silbatarız. Onları aynı zamanda teşvik ederiz. Evet. 10 kıyamul leyl teravih namazı. Teravih namazı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazanda cemaatle kılmak suretiyle bize bıraktığı en önemli bir sünnetidir. Ancak farz olmasından korktuğu için ümmeti güç yetinemez diye sürekli cemaatle kılmamıştır. Teravih vitir dışında 8 rekattır. Ayşe radıyallahu anh havalidimiz şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında da diğer zamanlarda da gece namazını 11 rekattan fazla kılmadı. İmam Maliki Muvatta'da sayı olarak rivayet ettiği gibi Ömer radıyallahu an bu sünneti 11 rekat olarak ihya etmek ve cemaatle kılmak için insanları bir araya topladı telavih vitirle birlikte on bir rekat olması dışında bir takım görüşler var ise de muhakkik alimlerin incelemesi sonucu bu görüş ağır basmıştır. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Telavih namazı gece namazı olduğu için mutlak sünnet olan namazlara dahildir. Bu yüzden sekiz rekattan fazla kılınmasında bir mahsur yoktur. Yirmi rekat kılınabileceği gibi daha az da kılınabilir, daha fazla da kılınabilir. Ancak bu namazı kılanlar rekat sayısını artırdıklarında namazı çabuk kılmak için tadil-i riayet etmekten vazgeçerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde olmayan bir bidatı işlememelidirler. İnsanlar bu konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini araştırmalı ve başkaları terk etmiş olsa bile onlar sünnete uymalıdırlar. Çünkü hayır ve mutluluk yalnız bunda bidatlardan kaçınıp sünneti uygulamadadır. Günümüzde çoğu Müslümanların kıraat, Ruku ve secdelerini acele yaparak kıldıkları namaz eksik bir namazdır. Bu kimi zaman onların namazını bozar ve namazın tüm heybetini alır götürür. Allah'tan korkmalı ve pişmanlığın fayda etmeyeceği gün gelmeden evvel kendimize özellikle ibadetlerimiz hususunda çekip düzen vermeliyiz. Evet. kıyam <gülüyor> leyl gece namazı. Kıyam-ül-Leyl gece namazı nedir? Buna demişler teravih namazı. Neden teravih demişler? Tervihten alınmış. Terviht nedir? Rahatlama. Aslında da bu gündeki tutmuyor. Yani benim sözümden sizin camilerde gördüğümüz rahatlama yoktur. Hızlı kaçıyoruz. 23 at insanı öldürüyorlar. Aslında da at kılarmışlar. Ara verilmişler. 3-4 dakika, 1 dakika, 2 dakika ara verilmişler. Buna tervih dermişler. Oradan adı kalmış teravih namazı. Asıl da sünnette teravih namazı diye bir şey geçmiyor. Bundan sonra alimler söylemişler buna teravih buradan alınmış. Ama asıl adımını kıyamul leyl, gece namazıdır. Teravih namazı da gece namazıdır. Çünkü gece ne zaman başlar? Akşamdan sonra başlar. İftardan sonra gecedir. Akşam namazı gece namazı sayılır. Yatsı gece namazı sayılır. Sabaha kadar, sabah namazına kadar... Azan okunana kadar ne kıldıysan bu gece namazıdır. Taravihin de zamanı ne zamandır? Yastısından sonra başlar ne zamana kadar? Ee, sabah imsaka kadar. İmsak zamanına kadar taravih namazı kılınabilir. En faziletli zamanı taravih namazının ne zamandır? Gecenin son üçte bir. biridir. Son üçte biridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son üçte birde üç gün kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem normal gece namazına kalkardı. Ramazan ayında ne yaptı? İlk Ramazan'da kalktı camide gece namazını ihya etti. Son üçte birde kıldı. Sahabeler var idir camide. Onlar da durdular Resulullah'ın namaz kılmaya başladı. Onlar da durdular Resulullah'ın arkasında cemaat oldu. Yarınsı her Çeş hey, hey, hey bekliyor Resulullah çıksın. Yine çıktı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine cemaat oldu. Medine duydu. Geze namazına Resulullah kakıyor. Bu sefer cami tıklım tıklım oldu. Üçüncü günde kıldı. Dördüncü gün camide yer kalmadı. Her hiç, şey hiçbir Resulullah çıksın çıkmadı Resulullah sallallahu İmsak oldu. Her iftar şey taravih sürhur yediler. Azan oldu çıktı Resulullah sabah namazından sonra dedi ben biliyorum haberdar idim, siz geldiniz. Çıkmadım niye? Koruktum diye sizin üzerinize telavi namazı ferz oldu diye. Çünkü taravih namazı ne kadar güzel bir ibadet ise ama bir şey ferz olsa insanın üzerine bu kadar e, bu ayda zor olur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor misvak korktum meşakkat olsun üzerinize yoksa misvakı her namazda ferz ederdi Misvak çok güzel bir şeydi. Ağzı güzel temizliyor. içinde çok acayip maddeler de var. Bugün de tubbonu diş macununa koyuyorlar. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor korktum ferz olsun size onun için şey yap Yoksa her namaza ferz yapardım. Taravih namazı da zor bir namaz olduğu için ne demiş Resulullah yapmasın diye. Kim istese, ecir fazla istiyorsa yapsın. Sünnete bırakmış mı? Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o üç günde camattan kıldı. Kaç rüket kıldı? Sekiz rüket kıldı. Çünkü Hazreti Ayşe Sahih Bukhari, Müslim'de geçen hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 803 atin haricinde namaz kılmazdı gece. İster Ramazan, ister gayri Ramazan. Ama Hazreti Ayşe diyor, hiç sorma. O namazın hüsnünü, teadil-ü erkanını Resulullah'tır, en güzel örnektir. En mükemmel kalırmış. Hatta İbni Abbas radıyallahu anhü diyor ben Çocuk uyudum halamda kalıyordum. Resulullah da geldi sallallahu aleyhi ve sellem hala orada kaldı bir gece. Kalktım baktım Resulullah namaz kılıyor. Ben kalktım Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dedim namazına uyuyum gece namazına. 11 yaşındadır İbni Abbas. Solunda durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah diyor aldı beni solumdan sağına koydu beni eşit durdu. 13 alimler diyorlar ki iki tane namaz durdu cemaat namazı eşit duracaklar. Biri bile zarkaya gelsin diye bir şey yoktur. O ihtiyat etmişler alimler. O hatadır. Var ise muteber mezheplerde de yani imam belli olsun diye ama en güzel imam Resulullah'tır. i̇bn Abbas Dür beni aldı yanına koydu. Ama Dür Bakara'yı okudu. Ben yoruldum. Dedim şimdi Bakara biter. Yarıda çesel bitmedi. Bakara bitti dedim. Şimdi bir de rükû eder. Nisa'ya başladı. El-Ümran'a başladı. Nisa'ya başladı. Anlatabildim mi? Resulullah böyle gece namazı kılar. uzun, sücdesi uzun. Hatta bir rivayette diyor, ayakta durmasıyla ikamette rükûte sücdet aynı aynen seviyedeydir. Allahu Ekber. İşte Resulullah böyle üç gün kıldırdı sahabeyi. Ee, üç günden sonra Resulullah tercih etti. Ondan sonra Resulullah'tan sonra Hazret iki sene Hazret Abu Bakir zamanında teravih namazı çeşit kendisi kılıyordu. Bazı teç başına kılıyordu. Bazı üç dört tane bir olup kılıyordular. Ne oluyordu? Burada bir ses, oradan bir ses ta Hazret Ömer'in birinci senesine. Bir gün Hazret Ömer geldi bak teç çeşkılıyor. Ya dedi bunu bir toparlasak bir biz imam, bir imama. Bir imamın üzerine toparlasak. Kahtı Ubey ibn Ka'b Ka radıyallahu anhu dedi ey Ubey, Ubey Mukri'dir. Ey Ubey sen bunlar için imam ol filan vakitte namaz kıldır. Oldu, kıldılar. Hazreti Ömer böyle geçti, camiye baktı, bütün Müslümanlar teç imam, Resulullah zamanı gibi kılır. Ferz olunur mu? Olmaz, risale bitti daha. ellet kalktı. Onun için Hazreti Ömer'in meşhur kavlu nedir? Ni'me, ni'mel bid'adu dedi. Bu en güzel bid'attir. Eğer bu bid'adiyse. Şimdi bid'atçiler buradan bir şey çıkartıyorlar. Ne diyorlar? İşte Hazreti Ümer de bak bid'a dedi bid'at olur. Dinde her şeyi güzel olsa olur. Hayır. Bid'at hasenedir. Yani güzel bir bid'attir. Neden? Çünkü Hazreti Ömer kendi cebinden bir yeni bir fıkıh getirmedi. yeni bir sünnet de getirmedi. Zaten Resul'a cemaatten kılmıştı. Ne oldu? Sadece imamları topladı. Oradaki bid'at lugavi bid'attir. Evet. Konunu dağıtmayalım. Ondan sonra Sahih rivayete göre İmam Muvatta'ın Malik'inde tabi senedi şeyi var da biz burası yeri değil. Hazreti Ömer Ubey ibn-i Ke'be toparlar at kıldırdı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Bazı rivayetlerde var diyorlar 20 kıldırdı. Bazı rivayetlerde var fazla kıldırdı ama onlarda hepsinde senedinde ne var? Makal var. Yani biz arıza var. Sahih olan İmam Malik'in Muvatta'ındadır. 28 e, kıldırdı. Onun için sünnet olan 8 kıldırırsın. Aralarına boşluk verirsin. Çirh etin arasında biraz zikredersin. edersin. O da tek başına yok camattan, kumuttan değil. Ha? Ondan sonra ne olur? Bu ne olur? Eee 8 kılınır. Huşuluku <gülüyor> zaten ibadet ayıdır. Ruku öte tadil erkan Hepsini riayet edersin. Mükemmel bir şekilde güzel bir teravih namazı olur. Ondan sonra 3 bu şeyi kılarlar, 11 rüquat olur Hazreti Ayşe'nin dediğici. Evet. Şimdi Hazret bazı rivayetlerde diyorlar ki işte dedik 8'den e, fazla bunlar zayıftır. Ama Cece namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hüküm yoktur desin ille ki 8 kılın. Hazreti Ayşe'nin rivayeti Resulullah 8 kılmıştır. Şimdi bazı sünnetler dedik emir var içinde ona uymak lazım. Bazı sünnetler var emir yoktur içinde mutlak bırakılmış mutlak kalacaktır. Bazı sünnetler Resulullah'a kastır. Resulullah emretmemiş o da sünnet-i adettir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mesela e, bu şekilde yemek yermiş ama emretmemiş Müslümanlara bir şekilde yemek yesin. Ama ben Resulullah'a sevdiğim için aynı Resulullah'a oturduğu gibi oturacağım. Ha? Bu nedir? Ecrim olur mu? Evet Resulullah'a ittibaten ecrim olur. Sevgiden ecrim olur. Ama tercih etsem ben günah yazılmaz mene. Çünkü Resulullah emretmemiş bunu. Ama kendisi böyle yapmış. Şimdi... Cezen namazı mutlak sünnetlere girdiği için yoktur ile 8 rükün. Onun için hangi alem dese ille sekiz kılınsın. 8 kılmayan yanlış yapıyor. Bu da yanlıştır. Ha mükemmel sekizdir. 8 sekiz olmazsa 10 da kılınabilir. 10 kılınabilir, 20 kılınabilir, hatta 40 kılınabilir. Çi 36 kılanlar da mezhep kitaplarında var. Bir mahsur var mı? Yoktur. Ama bir şartla insanları bıktırmayın. Bir de teadil erkana riayet edin. Hedef değil ki namazın bitişi. Hedef namazın hakkını vermektir. Şeytan ne gelir? Yeter ki bitsin dersin, o ben 23 ad kıldım. Hayır. 8 kıl, mükemmel kıl. Allah indinde daha iyidir. E şeytan bunu ister mi? İstemez. Onun için 8 rüc'at mükemmelliktir. Ama ta'dil ile olsa çok güzel olur. Olmasa yirmi de kılabilirsin. Ama ta'dil-i erkene riayet etmek lazım. Ama tarih boyunca gösteriyor ki ta'dil-i erkene 23 rücutta riayet etmek zordur. Çünkü insan yorulur. Zaten iftar, oruç filan zor oluyor. Ama böyle dursa, yık, okusa, rüku'ta ta'dil erken yapsa bir de sekiz rücuttur insan Aralarda da sünnete göre tervih yapsa onu olur? En güzel şekilde olur. Onun için ne bu taraf ne o tarafı inkar etmeleri bence hatadır alimler diyorlar. Herçi taraf birbirine de şey gösterebilir. Yani çünkü Resulullah noktayı koymamış bu meselede. Evet bu da nedir? Kıyamülleyl. Teravih namazı arkadaşlar sünnettir sonuçta. Ferz değil. Kılmasan da olur. Evde de kılsan olur. Ama önemli olan teravih namazı bu Ramazan ayının sembolüdür. Bir arada büyük ecr var. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim teravihi imamıyla kıldı? İmamla da insiraf etti yani bitirdi namazı. Onun için cennet var. O zaman imamı da bekleyeceğiz. İmamla bile vütırı kılacağız. Eğer vütırı bazı insanlar ne yapıyorlar? 23 et teravih'i kılıyor, imamla vüytiri kılmıyor. Dur ben gidim evde bir de kılayım. Ya yapabiliyorsan yap. Ama imamla kılmak, imamla da gelmek çünkü Resulullah nasıl koymuş? Sen camide değersin yaparım gelirsin eva yapamazsın. Zorluk çekersin. Onun için her şeyin orta yolu. Orta yolu güzeldir. Teravih namazına bence elden bırakmamamız lazım. Bugündeki arka, bazı arkadaşlar camilere gitmiyorlar. Diyorlar hızlı kıldırıyorlar. Bak camilerde bugün de hızlı kıldırıyorlar evet. Ama teadil erkan erken yine bazı camiler riayet etmiyor inşallah o camilere gitme. Riayet edilen camilere gitmen lazım. Çünkü bereket camidedir cemaattedir. Bir de Allah'ın nimetinden her semte hatimden olan bir camil var. Cidin hatimden olan camilerde namaz kılın. Hem de her rücu'te bir sayfa okuyorlar. Rücu'u da, sucudu da teadil erkene de riayet ediyorlar. O zaman çok güzel. Kıldırın. Bu sefer ne diyorlar? Ya bu da çok uzundur diyorlar. E şimdi sekiz diyoruz, olmuyor. Hatimle diyoruz, uzundur. Bunlara ne lazım? İman zayıf olduğu için yet imamlar lazım. 15 dakikada 23 rüfat. Ya bunu Allah korkusu olması lazım. Yani hedef değil ki. Aynen şeyde Ramazan'da Kur'an-ı Kerim okumada da şeytan gelir. Hedef senaryen ben bitireyim tez hatim yapayım. İşte bu Ramazan'da bir kere Kur'an hatim yaptım. Yani iki kere, yen yani on kere. Ama okuduğunu da anlamıyorsun. Uuu, gidiyorsun. Bu caiz mi? Hayır. Okuduğunu anlayacaksın. Kur'an-ı onun için hedef değilsen Kur'an-ı Kerim'i hatmettin. Hedef, okuduğunu anladın, ibadeti yerine getirdin. Taravihde de önemli olan ibadeti yerine getirmektir. Yok 23 atı kıldım. 23 ata soyunmuşsan, iyi kılacaksın. Ondan dolayı biz buradan yine diyanete ve cami imamlarına sesleniyoruz. Hedef değil ki bizi mahrum etmeyin. Ha? Acele kıldırmakla. Tadil erkene riayet edin. Bu ibadet, inançı Tadil erkene riayet etse camılar tıklım tıklım dolar. Ama şu anda maalesef her sene camiler azalıyor. Neden? İmamların bereketi yoktur. Çünkü imamlar tadil erkene riayet etmiyor. Her çeşit şey mamur gibi camide üstü bir önce bitsin çıksın. Evet. Bu da şey namazı. En son kaldı. Onu da bitirelim. Bu ders bugün bitsin inşallah. 11. Fıtır sadakası. Fitre. Sadakayı Fıtır İbni Ömer radıyallahu anhümadan rivayet edilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da Sadakayı Fıtır'ı insanlara farz kıldı. Hadisine göre farzdır. Sadakayı Fıtır küçük, büyük, kadın, erkek, hür veya köle her Müslümana farzdır. Miktarı bir sağdır. Bir sağ yaklaşık iki buçuk üç kilodur. Ancak ihtiyaten üç kilo kabul etmek daha evladır. Bu da o belde halkının en çok kullandığı gıda türünden olmalıdır. Mükellefiyet şartı ise bir günlük yiyeceğinden fazlasına sahip olmaktır. Fazilet fakirlere daha çok yararlı olanı vermektedir. Bayram namazından önce verilmelidir. Bayram gününden bir iki gün önce vermek de mümkündür. Bayram gününden sonra bırakılması ise caiz değildir. Evet İbni Ömer diyor ki zekatül fıtır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fers kıldı inis, Müslümanlara. Her çeşe fersdir. Zekatül fıtır. fitre zekat. Ne zaman? Ramazan ayında. Ramazan ayında her Musulmanın üzerine ferzdir. İster yetişkin olsun, ister çocuk olsun. Ferzdir. Yani ben babayım, 10 tane çocuğum var. Biri 1 bir yaşında, 6 aylıktır, onda zekatil fıtrini çıkartacak. Eydir Ramazan ayında bir tane, bir kadın hamiledir. O, bazı alimler demiş, o hamile çocuğu da çıkartması lazım. Fıtır. Bir kısmı demiş yani mustahaptır. Bir kısmı demiş şart. Ama hal halükelde çıkartmak daha güzeldir. Bir de zekatül fıtır arkadaşlar çok bir şey değil ki. İnsan yiyecek içeceğinin bir sa, bir, bir günde tam olarak Allahü alemmâ iliktilaf, bazı ilikletler donanıyor. İçi kilo 40 gramdır. De iki buçuk kilodur. İhtiyattan sen üç kilo ver. Ne veriyorsun üç kilo? O memlekette ne yiğiliniyor orta bir yemek? Mesela bizim İstanbul'da yani Türkiye'de genelde ne, ne tutulur? Hiç. Pirinç. Doğuda mesela bulgul, yem yani makarna. Bundan 3 kilo bulgul yani 3 kilo pirinç zekattır. Çok para değil ya. Bugün de pirinçin kilosu kaç paradır? 2, 3, 4, en kralı 5. En zengin, en iyi. Sen hangisinden verirsin? En ortasından. Yok en ortasından vereceksin. Yok gidersin pirinci alırsın bir buçuk lira kırık kopuk pirinçler böyle e, defolu değil. Yok da gidip en lükstan almak şart değil. Ne yapacaksın ortasından. Mesela bir çi liraya pirinç var beş liraya var. Sen üç liraya alabilirsin. Ama ha beş liraya alıyorsam o Aliül aladır. Ne yaparsın? Vereceksin. Bunun zamanı ne zamandır? Bayram namazından önce. En güzel zamanı alimler diyorlar ki sabah ile beyram namazının arasında. Ama o da zor olur bugün Eskiden şehirler küçüktür. Bugün de küçük şehirlerde de olur. Neden? Fakirler beyram namazından önce yemeklerini grantiye alırlar. celiller içleri rahat. Fıtra zekatı var. Onun için eğer büyük şehirlerde zor oluyorsa 2 gün, 3 gün önce de çıkartabiliriz. Ki biz bu İstanbul'da mecburuz. Ha yanımda konşum var ise e, ben sünneti uygularım. Beyram namazından önce değilse yatsından sonra veririm. Ama zor oluyorsa ne yaparız? 2 gün, 3 gün önce toparlayıp fakirlere dağıtırız. Nedir dedik? 2,5 kilo. ihtiyatan 3 kilo verelim Ama Ama ki 40 gram da veren o limiti tutturmuştur. Orta bir şeyde veriyorsun zekat-ı Çocuklar bir aile kaç tane ise onun üzer babanın üzerine vaciptir. Onu evin ailesi, reisi üzerine vaciptir, zekat-ı versin. Evet, zekat-ı şarttır Bir de burada bir mesele var. Zekat-ı yerine para verilir mi? Mesela biz dedik 3 liraya 2,5 kilo, yani 3 kilo pirinç veriyoruz. 3 çarpı 3 desek ne olur 9 lira. Ben fakire 9 lirat para çıkartayım. Bunu müteahhir alimler, son zamandaki alimler demişler olur. Para versin. Niye olur diyoruz olarak? Diyorlar işte fakir daha iyidir. Kendine ihtiyacı var onu alır. Ama bizim cumhur ulema, eski alimlerimiz bütün kitaplarımızda ne yazılır? Zecatil fütür Yemek olarak çıkacak. Çünkü Resulullah zamanında da para vardır. Niye Resulullah zamanı dedi? Yediğiniz içtiğinizden verin bir saat. Onun için alimler diyen zekat-ül fütür para olmaz. Racih olan budur. Racih olan budur. Sünnet de budur. Hatta bazı demiş ki para vermek caiz değil. Ve doğrudur da. Para vermek caiz değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilirdi para ee, olur. Onun için e, ne dedi? Yemek verin. Çünkü bu Ramazan ayı illet nedir? Yemek ayıdır. oruç olmuşsun. Sen yemeği fakire veriyorsun. Aslında çok parada değil ama demek ki bir hikmeti var. Biz biliyoruz, bilmiyoruz o hikmeti ama bir hikmeti var. Allah Teala onun için noktayı koymuş. noktayı koyan yerde iştihat olmaz. İyi de bir daha bir mesele daha var. Fitra zekatı şehir dışına çıkabilir rağih olan çıkmaz. Herkes kendi şehrinde kendi yaşadığı şehirde vermesi lazım. Neden? Çünkü herkes, her şehrin fakiri var, her şehrin zekini var. Herkes kendi kendinden mesuldür. Akrabaları var, şeyleri var. Herkes kendi şehrinde arayacaktı. Yerde insan ne olur? Çetrefil olur. Ha diyorlar işte fitre zekatı diyorlar ki bazen işte biz İstanbul'da her çeşit toh ne yapıyoruz? Göndeririz mesela Afrika'ya bir günde. Ya tamam Afrika'ya sadaka gönder. Zekatül fıtra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerini mekanını belli etmiş. Sen o kadar var ise sende zekatül fıtranın yerini değişme. Sadaka gönder Afrika'ya. Ama sen burada fıtrayı ver İstanbul'da. İstanbul'da diyorlar ki ac yoktur. Gelin liste verelim size. Ne kadar ac var İstanbul'da? He? He? Her apartmanda bir fakir var. Kimse diyebilir mi burada bir arkadaşlardan ben fakir tanımıyorum? Her zaman her meçhede fakir var. Avrupa ecet bir günde fakir insan bulursun. Bu Allah'ın hayatın sünnetidir. Fakir her yerde var. Onun için zekat fıtır yeri değişilmez yerinden çıkmaz. İlle çok zorunatta o da istihadidir. Alimler onu da hoş bakmıyorlar. Mesela nasıl? Bir tane burada yaşıyor ama amcasının oğlu başka bir şehirde yaşıyor. Fakirdir onu gönderebilir. Onun haricinde izin vermiyorlar halinde. Evet. Ramazanın da orucun da fıkı bu kadar. Bu ana çizgileriydi. Bunun içinde detaylar da var. İnşallah bu detayları biz soru cevablı şekilde bir ders daha yapabiliriz inşallah. Soruları Ramazan'la ilgili toplarız. Onlara inşallah detaylarıyla cevap veririz. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin nebina Muhammedin ve ala ve